Önceki ve sonraki alimler Hazreti Peygamber'in doğum gününün belirlenmesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Onun Rabül Evvel ayının 12. günü doğduğunu söyleyenler vardır ki tabii hepimizin bildiği gibi meşhur ve yaygın olan görüşte budur. Bir görüşe göre yine Rabül Evvel ayının 10. günü bir başka görüşe göre de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 Gösterme açısı açısından yeterli bir delildir. Matematiksel olarak doğruya en yakın olan tespit ise Reşıl Evvel ayının yine dokuzuncu günü oluşudur. Yani Peygamberimiz Miladi 571 yılında doğmuş ve 632 yılında vefat etmiştir. Bu tabi Reşıl Evvel ayının on ikisi Pazartesi günü.